Şöyle soruyor kardeşimiz, avam halkın bir müştehidi taklit etmesinin ölçüsü nedir? Mukallit olmak durumuna göre değişir mi? Ümmülük ilme ulaş, e, ulaşamama vesaire vesaire bunun sınırı nedir demiş Hazan'ın isimli kardeş. E, tabii ki ben aslında bu konuyu yani bu dersi taklit konusunu iman ve taklit veyahut amel ve taklit konusunu bu sebeple işliyorum. Bundaki ölçünün aslında ölçü taklit boyunduruğundan kurtulmaktır. Taklit boyunduruğundan kurtulmaktır. Mutlaka taklit edenler olacaktır. Ancak şu gün yani günümüzde söylendiği gibi veya günümüzde görüldüğü gibi e, ümmetin e, ekseriyeti yani büyük bir çoğunluğu mukallid Gerçekten bu öngörülen ümmet değildir. Biz dersin başında söyledik asrı, e, hicri dördüncü asra kadar taklit yoktu. Kimse kimseyi taklit etmiyordu. Ancak bu anlamda taklidin çeşitlerini biz sayarken dedik ki bir avamın başka bir avamı taklit etmesi doğru değildir. Bununla beraber bir alimin başka bir alimi ya da bir müştehidin başka bir müştehidi taklit etmesi doğru değildir. İlle de birbirine uyacaksa biz buna ittiba deriz. Ancak biz bu konulara geleceğiz. En çok günümüzde fıkıhta fıkıhta taklit edilen, fıkıhta taklit edilen İmam Şafii, veyahut Ahmet ibn Hanbel, veyahut İmam Abu Hanife, İmam Malik gibi özellikle kurumlaşmış mezheplerin kendilerinin biz zat kendilerini taklit edenlere neler söylediğini inşallah onların sözlerini nakledeceğiz. Onların Kur'an ve sünnet karşısında kendi görüşlerinden nasıl vazgeçtiğini inşallah burada dile getireceğiz. Dolayısıyla dolayısıyla bir kimse örnek verelim. Gerçekten ümmi ise, ümmi ise yani gerçekten ilim elde etme yollarını bilmiyorsa ya da akıllar da görecelidir. İnsan Allah azze ve celle insanı aklete bilme yeteneğiyle yaratmıştır. Bu yetiye sahiptir. Çünkü Allah s.w.t. <gülüyor> diyor ki nasıl aklediyorsunuz? Ancak akledemeyenler var. Dolayısıyla böyle insanların aslında taklit etmesi gereken kişiler kendi bölgesinde bulunan alimlerdir. Ya da e, örnek bu konuda örnek olabilmiş yani ille de müştehid olan kimseler demiyorum. Hatta kendi cami imamına bile uysa, yani kendi cami imamından kastım nedir, ne demek istiyorum? Ben sizin söylediğiniz ölçüdeki ümmiden bahsediyorum. O kişi kendi durumunu ortaya koymuştur, dinini ondan alacaktır. Ancak bizim sorguladığımız bugün özellikle mesela Türkiye'mizde hiçbir ilahiyat çatısı altında ilim adamı yetişmemektedir. Niçin yetişmiyor? Aynı şekilde taklidin kabul görmesi ve toplumun da bu ayarda tutulması en büyük ölçü. Yani ilahiyatçılar yetişiyor ancak bu ilahiyatçılar yine aynı bundan bin sene önceki taklidi anlayışı alıyorlar. Bu toplumun önüne getiriyorlar ve buna uyuduz diyorlar. Ve bu konuda tartışma kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet oldukça bunların arkasına atılmaktadır. Doğrusu inşallah biz e, Kur'an sünnet, ashabın icma ve bundan sonra kıyas ve iştihadı koyuyoruz. Kıyas ve iştihadın yerinin ne olduğunu, nerede kabul göreceğini, hangi durumlarda iştihada tabi olacağımız veya yüz çevireceğimizi bu dersler içerisinde ifade edeceğiz. Bir başka soru var. <gülüyor> yani e, belki sorunuzun tam karşılığı değil cevabım ama inşallah dersi takip ederseniz oradan yerli yerince hepsini koyacağız. Çünkü ben şimdi konuştukça bu dersi işliyor olacağım. Çünkü sorduğunuz soru bizzat dersimizin kapsamına giriyor. Müslümanları başka başka mezhepler takip etmeye zorlayan sebepler nedir acaba? Yani bu başka başka mezheplerden kastını zannediyorum bilinen mezhepler. Bilinen mezhepler zannediyorum. Ee, öncelikle bunların en önemli sebebi coğrafiktir. Yani coğrafi olarak mesela bazı e, mezheplerin mesela o bölgede ortaya çıkması veyahut o bölgede ilim talebelerinin artarak davette bulunması ve daha sonra o bölgelerde kurumlaşmasıyla alakalı bir şeydir. Ve bu mezheplere bağlı olarak nesillerin çoğalması. Mesela nasıl İstanbul'da bir İstanbul Üniversitesi var, Ankara'da bir ottu varsa farz edin ki işte efendime söyleyeyim Mısır'da aynı şekilde Şafii, efendime söyleyeyim Medine'de İmam Malik ve buna benzer e, oluşmuşsa veyahut or, yani aynı coğrafyada bulundukları halde bunların farklı ülkelere seyahat etmeleri ve oralarda kurumlaşmazarıyla bu mezheplerin yayılması olmuştur. Özellikle de inşallah biz bu konulara da değineceğiz. Mesela biliyorsunuz tarihte oldukça fazla sapık mezhepler de vardır. Oldukça e, sapık fırkalar da olmuştur. Mesela bunlar e, tarihe gömülmüştür. Ancak ne kadar olsa bugün maalesef e, o görüşleri savunan insanlar var. Yani belki kurum olarak yoklar ancak müntesipleri vardır. Mesela hariciler vardır. Mesela mürciler vardır. Veya muteziller vardır. Adam e, aslında <gülüyor> ehl sünnetim diyor ama bir mutezili gibi düşünüyor. Farkında değil. Veya harici gibi düşünüyor. Veya cehmi gibi düşünüyor. Aslında inancını bu esas üzere oturtmuş. Niçin? Bunun sebebi nedir? Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Demin Ahmet İbni Hanbel'in yaptığı tanımı yaptık. Onun söylediği yani dedi ki, ittiba taklitten farklıdır dedi. İttiba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına uymaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabına uymaktır. İnşallah ileride gelecek Ahmet İbni Hanbel'in bu konuyla ilgili, taklitle ilgili sözleri inşallah biz burada kardeşlerimizle Paylaşacağız. Kardeş valla sen Azerice soruyorsun herhalde de ben, ben de anlamıyorum. Demin bir kardeş Azeri miydi neydi anlamadığını söyledi konuyu. Gitti e, ama anlamak için bence beklemesi gerekiyordu veya kalması gerekiyordu, sorması gerekiyordu. E, ancak ittiba yani hemin mi diyorsunuz ben anlamıyorum Yani inşallah siz o soruyu anlayacağım şekilde yazarsanız. Taklit ee, taklitle taassup aslında biz ikisini aynı kategoriye koyduk. Taklit ve taassup. Ancak bazı mukallitler vardır. Mutahassup değildir. Bazı mukallitler mutahassup değildir. Siz bir soru sormuşsunuz. Taklit ve taassup arasında fark nedir diye. Ee, aslında bazı mukallitler mutahassup değildirler. Niçin? Yani nasıl böyle bir ayrım yapıyoruz? Çünkü bazı mukallitler e, gerçekten mukallit olduğu için mutaasır değil. Ama bazıları ilimle meşgul olduğunu sanarak yanlış bir menheç takip etmesi sonucu taklide dayalı olarak takip ettiği menheç onu bir taasuba götürmektedir. Mesela adamın şöyle bir inancı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günümüzde olsaydı Hanefi mezhebinden olurdu. Ne diyeceksiniz siz buna? Bunun içinde ne var? Bunun içinde cehalet var, taklit var, bunun içinde taassub var. Bunun içinde her şey var. Dolayısıyla ee, yanlış yanlış bir menheç kişiyi taassuba götürür. Mesela dün ben dinledim bir kardeşimiz allah ee, Allahu Alem Talha Beykoca'ydı bir e, nurcu biriyle konuşuyor. O kişiye öyle deliller getiriyor ki Allah ondan razı olsun. Ancak buna rağmen o kişi diyor ki benim kanımda diyor e, nurculuk var diyor. Ben diyor mayamı oradan aldım. Dolayısıyla siz bana ne derseniz deyiniz diyor. Ben diyor nurculuktan yüz çevirmem buna benzer sözler söylüyor. Yani gerçekten bu taassubun ta kendisidir. Taassub, aynı taklit gibi insanı kör eder. İnsanı e, bilgisizce hareket etmeye götürür. Aynı Yüce Rabbimizin demin ifade ettiğim gibi وَيَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَنْ <الْأَنْفُسُ> Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de taklit her zaman yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de taklit her zaman yerilmiştir. Ancak İlim ve burhan övülmüştür. O yüzden Allah Azze ve Celle demin Yusuf Suresi 108'de diyor ki bakınız bizden ne istiyor? Kul hazihi sebil'i. Diyor ki Rabbimiz, değil ki işte bu benim yolumdur. Ed'u ilallah ala basiretin. Ben bir basiret üzere Rabbime davet ediyorum. Yani ben sizi gizli kapaklı bir şeye davet etmiyorum. Benim yolum budur. Ve ben sizi bu yola davet ediyorum. Dolayısıyla bugün her bir Müslüman, her bir Müslüman birey hangi mezhebe uyuyor olursa olsun. Biz demiyoruz mezhebe uymasın, tabi olmasın. Ancak mezhebinin delilini bilmesi şarttır. Ben bizzat kendi mezhep imamlarından nakiller yapacağım. İmam-ı Şafii Rahimullah nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzle amel etmek hiç kimseye helal değildir diyor. Ne diyeceksiniz? Bugün kendi mezheplerine yani kendilerini mezheplerine intisap eden insanlar, ben Şafiiyim, ben hanefiyim diyenler gerçekten kendi mezheplerinin görüşünü biliyorlar mı? Vallahi insanlara önderlik yapan havvat dediğimiz kesin bunları bilmiyorlar. Mesela ben bunların önderleriyle konuşuyorum, ben bunların imamlarıyla konuşuyorum, ben bunların müftüleriyle konuşuyorum. Bakıyorum ki kendi mezhebine itiraf ediyor. Bana diyor ki ne bizim mezhebimizde böyle. Mesela geçen bir imamla konuştum. Namazda amin demiyordu Fatiha'da. Ben de ona dedim ki ne? Allah Resulü ve Vesselam buyurmuyor mu ki? Kim iman amin dediğinde amin derse ve onların bu amin demesi, meleklerin amin demesine denk gelirse Allah onların günahlarını bağışlar. Bunu biliyor musunuz dedim, evet dedi. Peki niçin söylemiyorsunuz? Hem siz söylemiyorsunuz hem bizi mahrum ediyorsunuz dedim. 100 kişi var cemaatten hiç birisi söylemiyor. Niçin buna teşvik etmiyorsunuz dedim. Verdiği cevap şu. E bizde diyor Hanefi'de yok diyor. Ben dedim ki Had burhanek, Had burhanek. Tamam dedim hemen İmam Ebu Hanife'ye iftira ettin. Eğer dedim söylediğin sözde isabet ettiysen gerçekten ki bu konuda yanılmış olur İmam Ebu Hanife eğer öyleyse. Bakınız ben Resulullah diyorum. Dikkat ediniz bana diyor ki İmam Ebu Hanife bir, ona iki türlü cevap veririz. Bir, İmam Ebu Hanife'nin böyle bir şey söylediğini bize delil getirsin. İki, İmam Ebu Hanife böyle bir şey söylememiştir. Bu İmam Ebu Hanife'ye iftiradır. Üçüncüsü, hatta üçüncü cevabımız var. Aynı i̇bn Abbas'ın dediği gibi. Diyor ki, اَقُولَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهَ وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَقُولُونَ قَالَ أَبُوْ بَكِرْ وَعُمَرْ رضي الله عنه. اَرَاهُمْ سَيَهْلَكُونَ Diyor ki, i̇bn Abbas Rahim e, radiyallahu anh, ben onları diyor, ben onları helakta görüyorum. Kimleri helakta görüyor? Diyor ki, ben onlara diyorum ki Allah ve Resulü şöyle buyurdu, onlar bana diyorlar ki, Ebu Bekir ve Ömer şöyle buyurdu. Allahu Ekber Ekule lehum kala Allahu ve kala Resul ve yekulune kala Abu Bakır ve Umar. Ben onlara diyorum Allah ve Resulü böyle dedi. Onlar bana diyorlar ki Allah ve Resulü böyle dedi. Ve dikkat ediniz. Aslında Allah ve Resulü Ebu Bakır ve Umar Allah, Allah Resulü ve Vesselam'ın kendilerine uymalarını istediği kişilerdir. Biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Ebu Bekir ve Umar'a uymayı emretmedi mi? Emretti. Ama söyleyeyim isterseniz size delilini getireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İbtedü billedeyni min ba'di Ebu Bekir ve Umar. Benden sonra şu iki kişiye uyunuz. Ebu Bekir ve Umar. Yalnız hadisin başına dikkat edin. İbtedü billedeyni min ba'di. Benden sonra yani bu Resulü ve Vesselam hayattayken sonra vefat etti Ebu Bekir ve Ömer anlamında olduğu gibi bir konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den bir söz gelmişse Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumun sözü yine bizi bağlamaz. Aynı şunda olduğu gibi Ömer radıyallahu anh'a diyorlar ki hani biliyorsunuz ee, İbni Ömer, İbni Ömer'e diyorlar ki temettü ile ilgili diyorlar ki, senin baban diyorlar, bu haccı yasaklıyordu. Ömer radıyallahu anh temettü haccını bazı sebeplerden ötürü yasaklıyordu. Kıran Hacı var, ifrat e, Hacı var. E, Allah, e, İbni Ömer bu sözü duyunca senin baban bunu yasaklıyordu deyince İnşallah bunlar dersimizde yine gelecek. Diyor ki Diyor ki radıyallahu an. Diyor Allah babamdan razı olsun. Em emri abi etbeu em emri Resulullah. Em emri abi etbeu em emri Resulullah Babamın emri mi uyulmaya layıktır yoksa Resulullah'ın emri mi uyulmaya layıktır diyor Ali Dikkat ediyor musunuz? Kim söylüyor bunu? Ömer radiyallahu anh'ın oğlu. Ah kardeşler ah! Keşke demek şey değil ama ben keşke keşke bugünkü insanlara bu Bekir ve Ömer'e uysalar. Keşke Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sözü karşısında bu Bekir ve Ömer'e uysalar. Vallahi onlar hastalıkları, kalpleri hastalıklı kalplere uyuyorlar. İsmini bilmediğimiz köşe yazarlarına uyuyorlar. Cahil insanlara uyuyorlar. Yönünü batınlara yönetmiş insanlara uyuyorlar. Efendim akidesi mutezili olmuş insanlara uyuyorlar. Vallahi onlar Ebu Bekir ve Umar'dan yüz çevirdiler. Vallahi onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yüz çevirdiler. Dolayısıyla bizim ittibadan ne kastettiğimizi gerçekten görünürsün. Ne şekilde bir ittiba... Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sözü bizzat bizzat hujjetin kendisidir. Dolayısıyla bir konuda bize ondan delil gelmişse aynı İbn Ömer'in dediği gibi Em emri abi atbeu em emri Rasulillah Vesselam. Babamın sözü mü uyulmaya layıktır yoksa Resulullah'ın sözü mü Aleyhissalatu Vesselam? Ya da efendim İbni Abbas'ın dediği gibi Ben onları helakta görüyorum. Aynı bir gün Ahmet İbni Hanbel'e de gelip öyle söyledi. Ahmet İbni Hanbel'e dedi ki birisi hani biliyorsunuz bu fıtır sadakasıyla ilgili Ahmet İbni Hanbel'e dedi ki Ey imam, Halife Ömer İbni Abdülaziz Allah ondan razı olsun fıtır sadakasını Kıymet olarak verileceğinin e, caiz ola olduğunu söylüyor. Yani kıymet olarak verilebileceğini söylüyor. Yani kıymet yani para olarak veya başka bir şey. Ahmed ibn Hamel diyor ki vallahi başımıza taş yağacak. Ben size diyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siz bana diyorsunuz ki Ömer İbni Abdülaziz gerçekten bunu anlamamız gerekir arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekir. Evet. Sorulara bakalım inşallah. He. He, İttiba nedir? Bir kişiyi e, demin kardeş o sorunuzu anlayamadım dediğim Ebu e, Muhammed Alba kardeş e, demin sorunuzu anlamadığım dediğim yönü düzeltmişsiniz. Yani ittiba e, o kişiyi desteklemek mi diyorsunuz? İttiba o kişinin delillerini bilerek ona uymaktır ancak hata ettiği yerde ona uymamaktır. İttiba budur. İttiba hata yaptığı yerde yani hakkın etrafında dönmektir. Yani bir kişi diyebilir ben şafiiyim biz buna, bunu kabul ederiz veya ben hambeliyim veya ben malikiyim veya ben hanefiyim ancak mezhebinin isabet ettiği yerlerde onun deliline bakar onunla beraber olur. Çünkü uyduğu şey e, delilin kendisidir. ismin kendisi değildir. Günümüzde yapılan en büyük hata şudur arkadaşlar. Biz sözün hak olup olmadığına bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Sözün kimden çıktığına bakıyoruz. Günümüzde yapılan taklide ve taasuba etken en önemli şey bu. Sözün kimden çıktığına bakmak. Kim söyledi, Said Nursi söylediyse tamam, bitti gitti. Kim söyledi İmam Şafii, Allah'a u Ekber, bizde masum İmam İnancı yok. Biz rafızı değiliz. Biz Şii değiliz. Dolayısıyla sözün kimden çıktığına biz bakmayız, hak olup olmadığına bakarız. Bir Müslüman şucu veya bucu değildir. Bu sebeple biz taklit ve ittiba ve taaslup konularını e, değiniyoruz. Evet. Sanıyorum başka Heh, pardon mezheplerin görüşleri ne derece güvenilir? Yani ne kadar güvenli bir şekilde ve uygulamayla günümüze kadar ulaşabilir? Ha, hayır hayır. Eğer, günümüzü, eğer günümüzdekileri ölçü kabul edersek Kesinlikle hatta günümüzde, demin de söyledim yani itikadi olarak ben matrudiyim diyen bir kimse, matrudi akidesini bilecek ve matrudiliğin ne olduğunu bilecek. mezhebinin neye dayandırdığını bilecek, bir felsefi mezhep olup olmadığını vs. bunları bilecek. İkincisi özellikle fıkıh alanında mezhepler denilerek yapılan birçok şeyler iftira boyutundadır. Birçok şeyler iftira boyutundadır. Ancak e, Ahmet İbni Hanbel'in özellikle mezhebi öz, e, özellikle onun mezhebine mesela ashab Rey deniliyor. Yani görüş, ashab görüş mezhebi. Çokça e, gö iştihat vardır içerisinde. Niçin? Çünkü onun döneminde İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın döneminde hadisler tedvin edilmemişti. Yani delillere ulaşmak zordu. Ee, gittikçe bu daha sonra bu hizmetler yapıldı. Hadisler tedvin edildi, cem edildi. Yani bir araya getir, getirdi. O yüzden mesela İmam-ı Şafii ona göre daha fazla isabet etmiştir. Ve fıkhta bir usul belirlemiştir. ilk belirleyen kişi İmam-ı Şafii Rahimahullah'tır. Ahmet İbni Hanbel'de e, genelde e, mezhebini hadislere dayandırır, delillere dayandırır. Ancak bunların içerisinde ee, tamamen zaten onları hatasız kabul etmek doğru değildir. Az önce az önce size şeyden bahsettim. İmam-ı Şafi'nin yani dersin başında İmam-ı Şafi'nin bir sözüyle giriş yaptım eğer hatırlarsanız. İmam-ı Şafi'yi e, kitabını yazarken kitabını yazarken Er-Risale isimli kitabını yazarken e, öğrencisi Müzeniye okuttu bunu Niçin okuttu. Hata var mı yok mu diye kontrol etmek için. Ancak 80 defa okuttu bu kitabı. Her okuyuşta bir hata tespit etti ya da en azından bir hata tespit etti. En azından bir hata. Her okuyuşta bir hata 80 hata yapar. Demek ki İmam Şafii rahimehullah bizim gibi bir beşer. Hata da edebilir, isabet de edebilir. Dolayısıyla İmam Şafii her okuyuşta bir hata tespit ettiyse bu 80 hata yapar. İki hata tespit ettiyse 160 hata yapar. Ve bunu arttırabilirsiniz. Ve en son bu kitap piyasada var günümüzde var. Ve en son Er Risale'yi okumaktan vazgeçti ya da okumak, okutmaktan dedi ki öğrencisi müzeniye. dedi ki vallahi dedi Allah kendi kitabı dışında mükemmel bir kitap olmasına Rıza göstermez. Yani dedi ki biz beşeriz. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Hatadan istiğfar ederek Allah'a tevekkül etti ve kendi anladığı ölçülerde doğrularını ortaya koydu. Evet. Hangi mezhep isabet etmiş, hangisi etmemiş bunu araştırmak yerine günümüzde Kur'an ve sünneti araştırmak daha kolay ve güvenilir değil mi? Vallahi ee... Bir söz söylüyorlar, o, at o deyimi getirmek istiyorum. Yani e, şunu önce önce şunu kabul etmemiz gerekir. Sizden bir kimse bana diyebilir mi ki? Sizden bir kimse bana diyebilir mi ki? Rasulullah aleyhissalatu Vassalem'in bütün sözleri istisnasız bir insana ulaşmıştır. Diyebilir mi? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Bakınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e en yakın yaşayan kimdi en yakın? Ebu Bekir diyebilirsiniz değil mi? En yakın, evet. En yakın Ebu Bekir. En yakın Ebu Bekir'di. Ya da daha da yakınlaştıralım. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e kadınlardan. En yakın bunlardı değil mi? Peki siz bana diyebilir misiniz? İstisnasız Ebubekr Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetini biliyordu. Ya da Ümmü'ne Ayşe diyemezsiniz. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, hüccetin kendisidir. İstisnasız olarak hiç kimseye ulaşmış denilemez. Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anhe bile şu an sizin vakıf olduğunuz bir konunun cahili olabilir. Yani ne demek istiyorum ona ulaşmamış olabilir. Bunu da inşallah konu içerisinde delilleriyle açacağız. Delilleriyle söyleyeceğiz. Ya da aynı dönemde yaşayan Ebu Bekir radıyallahu anh bir konuda kendisine haber ulaşmamış. Dolayısıyla bir konuda karar alacağı zaman ashabı toplar derdi ki sizden biriniz şu konuda herhangi bir hadis biliyor mu? Niçin bunu söylüyor Ha, bunun sebepleri var. İnşallah bunları da açıklayacağız. Kaldı ki mezhepleri nasıl <gülüyor> değerlendirmek gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla e, sizin söylediğiniz gibi yani mezhebin hangisi isabet et, hangisi isabet etmiş değil. Hangi mezhep, hangi konuda isabet etmişse yani bu iştihad anlamında söylemiyorum. Delili manasında zaten o değer Kur'an ve sünnetin kendisidir onu alırız. Yani olur ki biz bir mezhebe bağlı kalırız. Örnek veriyorum İmam-ı bağlı kalırız. İmam-ı beslenelim derken olur ki bir konu vardır. İmam-ı Şafi o konuda hiç bir söz söylememiştir ama başka bir mezhep söylemiştir. Dolayısıyla geniş araştırmak gerekir ve hakkın kendisine ulaştırmak gerekir ki bize göre bu mezhep imamlarımız bizim büyük değerlerimizdir ve dinin günümüze ulaşması konusunda... Yani temiz bir şekilde günümüze ulaşması konusunda oldukça gayret ortaya koymuşlardır. Bunları doğru anlayıp, bunlardan doğru beslenmek gerekmektedir. Evet. Ee, şimdi sizin sorunuzu açıktan soracağım Hazanım kardeş. Kişi ameli taklit ile ameli taklit ile itikadi taklit yapabilir diyorsak itikatta taklit akidevi konularda yani insanı tehlikeye sokabilir mi? Şimdi biz onu aslında istisna tuttuk. O iman bahsinde onu istisna tuttuk. Ancak biz Ameli takmitten yana değiliz. İtikati taklitten yana değiliz. Hiçbir şekilde takmitten yana değiliz. Ancak bunu kabul eden yani itikatta itikatta özellikle hani diyoruz ya itikatta cehalet özür değildir diyoruz. Ancak ancak ee, doğrusu bunu kabul eden alimler de önemli bir ölçü getirdiler. Bu ölçüyü de dikkate aldığınız zaman aslında bu bu da önemli bir önemli bir sonuca bizleri götürüyor. Mesela ne dedik, ne dedik? Hani itikadi olarak itikadi olarak inanan bir kimse şu konularda dikkat etmesi gerekir dedik. Bir itikatta taklit, bir ee, kesin olacak. Yani kesin bir şekilde inanmış olacak iki Kur'an ve sünnete uygun olacak üç şek ve şüpheden ari olacak demiştik. Yani şöyle düşünün siz uluhiyette tevhid rububiyette tevhid isim ve sıfatla tevhide iman etmişsiniz bunların hepsine iman ederken bir ilimle bir bilgiyle iman etmişsiniz ama oradan sizin babanız diyeyim sizin babanız, sizin anneniz, yaşadıkları döneme de, zaman dilimine de dikkat edin. Yaşlarını da dikkate edin. Sizin ilmi olarak uluhiyet tevhidini tarif etmenizi anlayamamışlar. Ancak uluhiyete iman etmişler. Rububiyet tevhidini anlayamamışlar ilmi olarak. Ancak iman etmişler. İsim ve sıfatı aynı sizin gibi iman etmişler. Ancak onlara sorduğunuz zaman Ey anneciğim veya ey babacığım Rububiyet tevhidi nedir dediğinizde size cevap veremiyorlar. Ey evladım, vallahi ben inanıyorum, Allah her şeyi yarattı, o rızıklandırıyor, o öldürür, o dililtir diyor. Ancak e, bütün bunlara rağmen, bunları sizin gibi inanıyorsa, hayır bu iman senden makbul değildir diyemeyiz. Veya uluhiyette, veyahut isim ve sıfatta. Anlıyor musunuz? Yani bu anlamda mutlaka istisnalarımız olacak. Bir bu ikincisi rağit'e uygun olacak dedik. Rağit'e uygunluktan kastımız nedir? Kur'an ve sünnete uygun olacak. Yani Kur'an ve sünnete uymuyorsa onun getiriye ben Allah'a inanıyorum. E iyi peki nasıl inanıyorsun? Gerçekten Allah yarattı, yedirdi, içirdi şu ama ne? Ben öldükten sonra Nusayridiler gibi tekrar dünyaya geleceğim diyor. İmanı böyle. Veyahut efendime söyleyeyim toprak olacağım diyor. Ahirete inanmıyor. E ne yapacağız biz bu imanı kabul edecek miyiz? Böyle bir taklidi imanda kabul edilmez. Realiteye uygun olacağız diyoruz. Ve ne? Efendim ee, şek ve şüpheden ağrı olacak. Yani sarsılmayacak. Ayakta duracak. O imanın kemiği olacak. Sadece böyle nafızla olmayacak. Biz kalpteki imandan bahsediyoruz. Yani yer etmiş. Temeli olan bir imandan bahsediyoruz. İnşallah ee, bu konuda yani kendisine ruhsat verilen kişilerin özel durumu var. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Ebu Kuhafe'yi bana getirin, Ebu Bekir'in babasıyla ilgili. Yani ben oğlumu taklidi imandan uzak yetiştirmek istiyorum. Onu ilimle hakkal yakin olan yani hakkın kendisi olan yakin imanı elde etsin istiyorum. Dolayısıyla onu ilimle yetiştirmek istiyorum. Ama babam için aynı şeyi söyleyemiyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla Babama sadece vitrini gösteriyorum. Diyorum ki işte vitrin. Allah ve Rasulü böyle dedi. Sen buna iman et diyorum. Dolayısıyla bu hepimiz için geçerlidir. allah Alem. Evet. Tabi o sözünüzün sonunda insanı tehlikeye sokabilir mi? Yani tehlikeye sokması bir e, yanlış inanmak tehlikeye sokar. İkincisi ilimsizlik tehlikeye sokar. Biz diyoruz ki el ilmu kablu ve amel. Aynı İmam Buhari rahimullahın dediği, rahimullahın dediği gibi. İlim söz ve amelden önce gelir. Dolayısıyla e, ilimle eğer kişide ilim yoksa şirke düşer, efendime söyleyeyim küfre düşer, nifak işler ve buna benzer birçok şey olur. İlim bu anlamda tehlikelerin en büyük kapısıdır. Tehlikelerin önünde settir. Bir kişi biliyorsa bilerek nerede ne yapacağını bilir. Dolayısıyla heh. evet ben ee, son zaten son kabul ediyorum bu soruları arkadaşlar. İnşallah gücümüz nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz. E, teknoloji sayesinde bugün dünya küçük bir köye dönüştü. Bizlerin durumu farklı ve bizler bu avantajı kullanabiliriz. Aynen şu an sizin burada yani bakınız ben sizin isminizi bilmiyorum, kim olduğunuzu bilmiyorum, nerede olduğunuzu bilmiyorum, aynı şekilde, nerede, yani aynı ülkede bilmiyorum, yani hiçbir şey bilmediğim halde veyahut siz beni bilmediğiniz halde bizler Allah'a hamdolsun, Allah subhanehu ve teala'nın bir nimeti olarak bu teknoloji sayesinde e, burada birlikte bu değerlerimizi paylaşıyoruz. Aynı şekilde küfür ve sapıklık da maalesef buralarda kol geziyor veya paylaşılıyor. Yani ben bu teknolojide demek istiyorum. Allah hamdolsun. Bu odada Hakk'ın kendisini inşallah konuşmaya gayret ediyoruz ve inşallah inşallah Allah bize yardım ederse buradan da anlatmaya devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar şuna dikkat ediniz. Dininizi nereden aldığınıza, kimden aldığınıza dikkat ediniz. Dolayısıyla e, hüccet kaim olsun, hüccetin kendisi olsun ve bu hücceti nasıl anladığımız. Mesela dün af buyurun, af buyurun bazı, bazı e, yav inanın ki yani ağır söz söylemek istiyorum ama kendime de yapıştırmıyorum çok ağır söyleyemiyorum o yüzden. Bazı adileri izledim diyeyim. Dün birisi dedi ki aradı e, MPL diye bir kanal var. Böyle bir an denk geldim. Evelki gün müydü, dün müydü ya evelki gündü ee, seyircinin birisi aradı sizden gelenler diye bir program var bir ara ben de katılmıştım oraya 7 dakikadan fazla konuştum telefonda çünkü onlar diyorlardı ki Yahudi ve Hristiyanlar cennete girer bunlara cevap vermiştim kafalarını kaldırmadılar öyle şey yapıyorlardı ki çünkü onlar cahil adamlar bellidir böyle kameraya bakarlarsa yüz yüze geliriz de cevap veremezler diye ben de söyleyeceğim Allah'ın izniyle benim de zaten onlara cevap vermek değildi derdim İzleyiciye bir şeyler anlatmaktı. Dün birisi aradı, dedi ki, e, tabii ben o bölüme yetişemedim, yalnız izleyicinin şu sorusuna yetiştim. Dedi ki, siz demin dediniz ki, kim mürşidi, mürşide inanmazsa Allah'a inanmamıştır. Siz nasıl böyle bir söz söylersiniz, dedi. Öyle deyince, orada hoca kabul edilen, adi, şahsiyetsiz, Dedi ki ben mi öyle söyledim? Adam dedi ki ne kaydı geriye alın dinleyiniz. Siz dediniz ki mürşide inanmayan Allah'a inanmamıştır. Benim dedi şu an elim ayağım titriyor. Nasıl böyle bir şey söylersiniz dedi. Bu kişi dedi ki bu hoca denilen şahıs dedi ki eğer ben böyle söylemişsem Allah'tan af dilerim sizden de özür dilerim. Tabi bunu söylemesinin de sebebi bakmayın. İtiraz gelmediği için o sözün arkasındaydı ama orada ortamı da idare etmesi gerekiyordu. Öyle deyince hemen bu adamı hattan aldılar. Sonra bir başkası aradı, dedi ki dedi ki birisi dedi, diyor ki dedi, rabıta yapmak şirktir, hocam ne dersiniz diye buna sordu. Hocam ne dersiniz, rabıta yapmak şirk midir? O da dedi ki e, Nisa 200. ayeti ne getirdi? Diyor ki hani orada var ya rabitu, rabıta ediniz. Tabi bu rabıtadan kasıt Allah Azze ve Celle yolunda nöbet tutmak. Dedi ki biz ayet okuyoruz. işte Allah orada diyor ki ne rabıta yapınız, dikkat ediniz. Dikkat ediniz lütfen. Aslında dedi rabıtayı kabul etmeyen şirk dedi. Ve geçti gitti ne yapacağız şimdi biz ayet getiriyoruz dedi. Şimdi bu adama açacaksın. He, şu an var mı ses arkadaşlar? Ses var mı? Heh. Bu adamı arayacaksın herhangi bir ayet okuyacaksın. Kafirlerle ilgili ayeti ona okuyacaksın. Müşriklerle ilgili ayet okuyacaksın. Diyeceksin ki ne ben ayet okudum. Şimdi bu adamın anladığı gibi mi anlayacağız? Nasıl anlayacağız biz bu ayeti? Ferabetu, "Akl-ül <gülüyor> Kitab ve sünneti âlâ fehmi ashabu'l ümme." Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak sözü işte burada selefi menheci oluşturmuştur. Dolayısıyla adam ayet getiriyor. Hadi ben zayet okuyayım. Fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ne işimiz var o zaman evlerimizde? İşte ayet okudum. Buyurun hadi sokağa onlarla savaşın diyor. Fitne, fitne yok mu şu an? Sizin bulunduğunuz yerlerde yok mu? Din yalnız Allah'ın mı? E fitne kalkıncaya kadar buyurun sokaklara. Dolayısıyla işte bizim Kur'an ve sünneti anlamada ashabın anladığı gibi anlamak inşallah ders içerisinde bütün bunlara hem konuyla ilgili gerçekten eee çalışma yapıyoruz veya yaptık. İnşallah faydalı olmaya çalışacağız. Ee, son soruydu aldığımız. Bu kardeş e, biz e, diyor ki onu, ona ben cevap vereyim. Dün Ebu Musab'ın cevap verdiği gibi. Ben bir ilim talebesiyim. Ben alim değilim. Ben bir ilim talebesiyim. Dinde bir kardeşinizim. Elimden geldiği kadar araştırıyorum. Elimden geldiği kadar gerek e, İbn-i Teymiye rahimahullah, Binbaz Bez Rahimahullah, Elbani Rahimahullah veya demin ismi geçen mezhep imamları yani bu anlamda elimizdeki bütün değerler değerler neyse yani kitap anlamında veya şahsiyet anlamında ben elimden geldiği kadar bunlardan istifade etmeye çalışıyorum ve özellikle Elbani Rahimahullah'ın talebelerinden Ebu Musab bunlardan en önde gelenleri özellikle Onunla yakinen tanışıyorum ve birbirimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ee, acizane, gücüm yettiği konularda kardeşlerime faydalı olmaya çalışacağım. Ee, bilmediğim konularda zaten inşallah ben kendim de gayret edip öğrenmeye çalışacağım. Allah sizlerden razı olsun. Ee, muntakim kardeş beklediği bir konuydu bu. iman ve taklit konusunu biz işledik ama bu bir bölümüydü. Ben gerçekten yoruldum. Allah sizden razı olsun. Hakkınıza helal edin. Ee, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.